Evet, kötü olan şey şu, ülkemizde insanların dini bilgi düzeyleri zayıf olduğu için din adına insanlar bu sosyal sitelerde veya kurmuş oldukları internet sitelerinde din adına ne kadar saçma olursa olsun bir söylemle dışarı çıktıkları zaman aynı seyirciler mutlaka kendisine uygun bir kitle oluşturuyor. Yani şöyle bir şey yok, ben diyelim ki çok saçma sapan bir söylem geliştirdim din adına. Bir tane internet sitesi kurdum. Oradan bir şeyler yazmaya, çizmeye, videolar yüklemeye başladım. Sakın şöyle düşünme. En bir hoca burada saçma sapan şeyler söylüyor. Hiç onun müşterisi olmaz. Her Öyle kör değil adını, ya. İlla ki oluyor dediğin gibi. İlla ki mutlaka insan etrafında bir kitle ister istemez oluşuyor. Hocam, Bunun yine, yanında. Heh. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Şöyle bir soru sorabilir miyiz? Peki insanlar hani e, bu tür hadisleri gördüler diyelim bir yerde karşılarına çıkan hadisi beğendiler ve hoşlarına gittiği için kaynağına bakmadan, e, bunu araştırmadan arkadaşlarıyla çevresiyle paylaştılar. Bu durumun e, kendisine ve çevresine nasıl zararı olur? Yani e, İslam'a vereceği zararın yanında çevresine yaymasının e, zararı daha büyük olur mu? Yani niyeti kötü ise sakla. zaten tahtada yazdık peygamber düşmanlığı. Bak şurada diye. ne yazdı Safa? Hadis denilen sözü sosyal medyada yaymak evet. peygamber düşmanlıdır Ama ben sana genişçe bir cevap vereceğim. olarak yaşayışta evet. bunlar evet. ne gibi bir sorunlar Tabii. yol açar. Sizin o bahsettiğiniz siteler hocam şuna şununla karşılaştım. Hiç alakası olmayan e, bir, bir komedi sitesi yani e, bir komedi sayfası. İçerik paylaşıyor sadece video paylaşıyor. Bu bahsettiğiniz e, sitelerden biri mesela buraya reklam vermiş iyi niyetli ya da kötü niyetli dediğiniz gibi ama hiç alakası yok paylaştıkları normalde paylaştıkları belki dini hassasiyetleri gösterilmeyen paylaşımlar evet. ama bu paylaşımlar orada paylaşılabiliyor. Evet şimdi senin sonuna geleceğim ancak aziz seyirciler değerli kardeşlerim özellikle dikkat çekmek istediğim başka bir husus daha var internetle ilgili olarak ülkemizde lütfen burayı hassasiyetle dinlemenizi istirham ediyorum ülkemizde bizim ehli sünnet dediğimiz çizginin dışında kurulmuş, yurt dışında kurulmuş ve yurt içinde kurulmuş Türkçe siteler var. Türkçe siteler. Bunlar esasında propaganda siteleri. Yani siz diyelim ki namazla ilgili bir şey yazıyorsunuz, bir sorunuza cevap arıyorsunuz veya başka bir şey. Karşınıza bu Türkçe siteler çıkıyor. Siz şimdi İslam ilimlerde altyapınız olmayınca orada oh ne güzel şeyler anlatılıyor diyerek icabına bunlar içerisinde de hadisler de var. Ama bu Bizim sünni geleneğinin oluşturmuş olduğu din anlayışına uygun olmayan şeyler size sunuluyor. Ama siz Türkçe olduğu için zannediyorsunuz ki bunu Biz işte de. resmi bir kurum veya da bir vakıf, dernek neyse güvenilir bir kaynak. Bu bilgiyi bize sundu. Biz de oradan kendimiz orayı okuyarak bir din anlayışı, bir ibadet anlayışı geliştireceğiz diye düşünüyorsunuz. Halbuki bu çok riski olan bir şeydir. Dolayısıyla aziz seyirciler şuna mutlaka dikkat etmemiz gerekmektedir. Girdiğiniz site kimler tarafından yönetiliyor. Bunu lütfen teyit edin. Hakikaten biz eğer dünya ve ahiret saadetimizi kazanma azminde olan insanlarsak o zaman bize sunulan bilginin doğru olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak bu internetteki, sosyal medyadaki sitelerle ilgili özellikle genç kardeşlerime dikkatlerini çekmek istediğim bir başka husus daha bulunmaktadır. Yine Türkçe yayın yapan cihadist, Kendilerine göre Selefi olduklarını iddia eden ve gençlerimizi devlete ve millete bakın gençlerimizi devlete ve millete düşman olarak yetiştirmek için onların zihin dünyalarını allak bullak etmek için sözde onları tırnak içerisinde mücahit yapmak için zihin dünyalarını ivah eden karıştıran bir takım siteler var. Bakın sevgili seyirciler siz belki ben bunlara girsem de bunlardan fazla etkilenmem beni etkisi altına almaz diye düşünebilirsiniz ama genç çocuklarınızın bu sitelere girmek suretiyle bunların etkisi altında kalması sebebiyle yani gerçekten çok yanlış noktalara sürüklenmeleri her zaman ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla böyle bir riskle, böyle bir tehlike eyle karşı karşıya olduğumuzu ben en azından bir görev olarak, bir müslüman olarak sizlere anlatmak durumundayım. Şunu unutmayalım ki bizim ülkemizin, ülkemizin, güzel ülkemizin, geliştirmiş olduğu, yüzyıllar boyunca inşa etmiş olduğu bir din yorumu, din anlayışı ve geleneği var. Bizi bir arada tutan bu gelenektir, bu din anlayışıdır. Biz bunu dışarıdan ithal, bir takım insanların sözde din adına bize empoze etmeye çalıştıkları akımlarla darmadağın edersek, bu ülkedeki birliğe, ümmetin, milletin birliğine, kardeşliğine en büyük zararı veren insanlardan biri oluruz. Buna son derece dikkat etmemiz gerekir. Bizim İthal akımlara, ithal düşüncelere ihtiyacımız yok. Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu insanlar, bilginler, ulema, İslam'a hizmetkar olan bu alimler yeterli insanımızı yetiştirecek, donatacak ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bilgiyi zaten sunmaktadırlar. O yüzden ithal bilgi kesinlikle bu ülkenin dokusuna yapısına uymaz. Dolayısıyla özellikle genç kardeşlerimizi uyarıyorum. Sizleri Allah'ın ayetlerini kendi zihniyetlerine göre yorumlayan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini kendi düşüncelerine, kendi akımlarına göre tevil edip size sözde İslami bir yol çizen bu insanlara karşı lütfen dikkatli olalım. Çünkü herkes ne yapıyor şu dönemde? Herkes kurmuş olduğu siteler vasıtasıyla adeta bir parti gibi azı adeta bir parti gibi din anlayışını insanlar ihraç ederek adam kazanmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizi de ülkemizin birliğini ve vahdetini de düşünmek suretiyle bu akımlara karşı özellikle bu sosyal medyada internette açılan sitelere karşı son derece dikkatli olmamız